Evet Şimdi Bismillahirrahmanirrahim İman etmeyenler için Kur'an-ı Kerim'de Birçok yerde farklı Ama hepsi odak itibariyle aynı olan nitelendirmeler Var Son Son Önceki yani bir önceki teneffüs öncesi gördüğümüz ayet-i kerime nasıl bitiyordu? İşte bunlarla sevinsinler ve bu onların toplaya geldiklerinden daha hayırlıdır. Doğru ve sahih bir akideye sahip olmayan bir kimse, sahip oldukları üzerinde kendisinin kayıtsız ve şartsız bir tasarruf yetkisinin bulunduğuna inanır. Ve madem ben buna sahibim, ben bunu istediğim gibi kullanırım diye düşünür. Bunun neticesinde o sahip olduğu mallar ile ilgili de bir takım değerler ve değerlendirmeler üretir. Yani İslami manasıyla Veya terimleriyle söyleyecek olursak Sahip olduğu O mallar ile ilgili Helal ve haram kuralları Koyar Şer'i değerler Hukuki değerler oluşturur Ahlaki değerler oluşturur Gerek özel olarak mal ile ilgili olsun gerekse bütün Hususlarla ilgili olsun Kur'an mantığına Göre İslam'a göre Eşya ve olaylarla ilgili, davranışlarla ilgili değer hükmü koymak Cenab-ı Allah'a ait şer'i haklardandır. Hiç kimsenin eğer Allah ve Resulü bir husus ile ilgili olarak bir değer hükmü varsa o hükmün dışında bir hüküm kabul etme veya savunma, veya haşa o hükmü reddetmeye kalkışma hakkı ve etkisi, salahiyeti yoktur. Öyle bir şeye kalkışırsa imanla alakası kalmaz. İşte bu mesele gerek Mekke döneminde inen Kur'an ayetlerinin, gerek Medine döneminde inmiş Kur'an ayetlerinin üzerinde durduğu temel itikadi meselelerin başında gelir. Mekke'de ve Medine'de, Mekke'de bu meselelerden, temel meselelerden birisidir derken, işte Mekke bir sure olan bu Yunus Aleyhisselam suresinde, biraz sonra göreceğimiz 59. ayet-i kerime bunu ifade ediyor. O ayet-i kerimeye geçmeden dedik ki, Medine suresi Medine'de inen Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de, üzerinde en çok durduğu en önemli itikadi meselelerden dedik. Az önce belirttik, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Medine'nin son döneminde nazil olmuş olmuş olan Maide suresinin önemli bir ayeti kerimesidir. Ahzab suresinin bir ayet-i kerimesinden Medine'de inmiş bir sure bir ayetten bahsedelim. Esteaidu billah diyor ki: "Ve ma kana li mu'mini ve la mu'minete izâ Allahu ve rasûluhu emren en yekûne min emri." Erkek olsun kadın olsun mümin bir kimse eğer Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermişse kendi istediklerini seçebilmek ve istedikleri hükmü verebilmek imkanları, yetkileri, hakları, selahiyetleri yoktur. Doğrudan doğruya iman ile irtibatlandırdığını görüyoruz. Şimdi de bu ayet-i kerimede bütün cahiliyelerin yaptığı, bütün cahili sistemlerin geçmişte, günümüzde ve gelecekte yaptıkları, işledikleri ortak hatalardan, şirklerden bir tanesine dikkat çekiliyor. Bu da hüküm koyma, değer hükmü koyma. Eşya, olay ve amellerle alakalı değer hükmü koyma meselesidir. Diyor ki, estağidu billah, kul Araıytum ma anzalallahu lekum min rizqin fajaltum minhu haraman ve halala kul allaahu azina lekum am alaallahi tafturun deki daha önce yine kul emrinin geçtiği çeşitli münasebetlerle bazen hatırlattık dedik ki eğer ki bir ayet-i kerimenin başında kul emri varsa Resulullah'a hitaben aleyhissalatü vesselam, kesinlikle orada mevzu bahis edilecek olan mesele bir şekilde itikadı ilgilendiren bir meseledir. Kul lafızlarının geçtiği bütün buyruklar böyledir. Bu neye işarettir? Gerek bu Kur'an, gerek bu Kur'an'ın ihtiva ettiği hükümler, Resulullah tarafından meydana getirilmiş, uydurulmuş, ortaya konulmuş değildir. Bu meseleler doğrudan doğruya Allah'ın koyduğu ve Resulünün de aynen kabul etmek durumunda olduğu hükümlerdir. O Resule hitaben de ki Ey Muhammed aleyhisselatü vesselam denildiği gibi Ey Muhammed ümmeti siz de onun dediğinin aynısını söylemekle emr-u demektir. Siz de aynı emirlere muhatapsınız. Deyin ki o Allah'ın indirdikleri kendilerine verdiği nimetleri bir kısmını helal, bir kısmını haram diye nitelendirenlere. Allah'ın hükmüne aykırı olarak helali haram, haramı helal, helali haram yapanlara deyiniz ki ne dersiniz? Allah'ın sizin için bir rız, indirdiği rızkı bir kısmını haram, bir kısmını helal kıldınız. Hangi yetkiye dayanarak? De ki onlara bunun için Allah mı size izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Mekkeli müşriklere hiç olmasa Allah mı size böyle izin verdi diye soru sorulabiliyordu. Cahiliye, çağda cahiliye, ateist, laik, dini ve ilahı kabul etmeyen veya Allah'ı kabul etse bile yeryüzünün dışında semavata hapsetmiş bir akideyle Allah kabul ediyorlar. Biz beşer hayatını tanzim etmeyen bir Allah'a inanmıyoruz. Bizim inandığımız, iman ettiğimiz Allah Celle Celaluhu ve la gayruh, beşer hayatını tanzim etmek üzere gönderdiği peygamberlere şeriatler indirmiş bir Allah'tır. Kullarının kayıtsız ve şartsız olarak kendisine ibadet etmesini isteyen ve bu ibadetin hangi yol ve hangi şekillerde olacağını da rasullerine tebliğ etmiş bulunan. Son Resul Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ı da kıyamete kadar bütün beşeriyete göndermiş olan bir Allah'tır. O Allah'ın şeriatı bize helalın ne olduğunu, haramın ne olduğunu göstermiştir. Biz artık onu bırakarak kendiliğimizden helal ve haram hükümleri üretemeyiz. Allah'ın indirdiği rızık. Gönderdiği rızık. Her bir şey girer bunun kapsamına. Beşerin insanın sahip olduğu her şey. Bununla alakalı hüküm koyacak beşeriyet. Koyamaz. Koyarsa Allah'a rağmen hüküm koymuş olur. Allah'ın koyduğu hükümlere aykırı düşmüş olur. Hatta... Ben Allah'tan almıyorum, kendim koyuyorum deyip Allah'ın hükmüne uygun bazı hükümler koysa bile onların kıymeti yoktur. Onların kıymeti yoktur. Çünkü o hükümleri Allah'tan ve Allah'ın şeriatından almamıştır. Beşer de, laik bir insan da, efendime söyleyeyim, yalanın kötü bir şey olduğuna, doğrunun övülen ve iyi bir şey olduğuna hüküm verebilir. Ama... O doğruyu ve yalanı sadece kişinin konuşmasının sınırları içerisinde alır. Evvela bu açıdan İslam'ın, Kur'an'ın doğru ve yalan tarifine uymuyor, daraltmış oluyor. İslam ise hakkı ve batılı, doğruyu ve yalanı Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetinden tutunuz. bütün günlük hayatımızda sıradan söylediğimiz konuşmalarımızla alakalı varana kadar hepsiyle alakalı bir doğru ve bir yalan bir hak veya bir batıl tespit ediyor. O kısmi doğruluk ile ilgili olarak verilen hüküm ve yapılan değerlendirme doğru olsa dahi İslam şeriatından hareketle o nitelendirme yapılmadığı için beşerin vaz'ı kendi koyduğu hüküm olduğu için bunun Allah'ın hükmüyle alakası olmaz. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu bu kainat ve bu kainattan istifade etme şekli olan onun rızkını kullanma ile alakalı hüküm ta baştan beri beşeriyetin karşı karşıya bulunduğu hüküm koyma şekillerinin en önde gelenleri arasında görülür. Günümüzde de böyle de Bankaların kimisi helal haram dinlemez, açıktan açığa faiz faizdir, şöyle yapıyorum böyle ediyorum der. Birileri de kitaba uymaktan ziyade kitaba uydurmanın peşindedir. Sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği mucize gerçekleşiyor. Bir zamanlar gelecek, faiz başka isimlerle adlandırılarak o isimler altında anılacak, yenilecek. Ve buna benzer tehlikeler ihtiva ediliyor. Aha, bu doğrudur veya helaldir dediklerinin bir kısmı da helal olabilir, o ayrılır konu. Fakat konu o değil. Mesele o değil, mesele neyse işlerseniz o konuya fazla girmeyelim. Mesele şu, mesele insanların elindeki ekonomik kaynakları, tasarrufları her neyse kendilerinin menfaatlerine bir şekilde kanalize etmek. İşin temeli bu. Ve bu bir ne bileyim sermaye savaşıdır, finans savaşıdır, devam edip gidiyor. Kim ne kadar fazlasını kaparsa. Peki bunlar ile ilgili olarak konulan hükümler, eğer Allah'ın dininden hareketle konulmuyorsa bu nitelendirmeler, kendi kafalarına göre helal ve haram tayin etmiş oluyorlar. da haram yolla kazanılan mala kutsallık verebiliyorlar. Haram yolla veya haram olan herhangi bir rızka, içkilere mesela, gasbedilen mallara ve buna benzer. Kendileri helal adını yakıştırıyorlarsa bu kendilerinin uydurdukları isimlerdir. Allah'a yaptıkları iftiralardır. Cahiliye dönemi insanları da ne yapıyorlardı? Şu ardarda dişi doğuran koyunlar veya develer Kimisine binilmesini haram kılıyorlar. Kimisinin etlerini, dişilerine yani kadınlarına yemelerini haram kılıyorlar. Yani bunlara daha önceden e, Enam suresinde değinmiştik. Ne diyor işte bir kısmını işte e, bu hamdır, bu vasiledir, bu şudur, budur vesaire. bahiredir dediler. İsimler uydurdular, sıfatlar uydurdular, hükümler koydular. Bir kısmını helal, bir kısmını haram yaptılar. Neye dayanarak? Kendiliklerinden. Kendiliklerinden, hayır efendim, şeriatten hareketle, Allah'ın hükmünden hareketle konulmamış olan hiçbir hüküm, İslam noktayı nazarından bağlayıcı değildir, batıldır. O hükmün Allah'ın hükmüne aykırı olduğu bilinerek kabul edilmesi de maazallah küfrü gerektiriyor. Hocam bir şey mi diyecektiniz? Hocam. İslami bankalarla ilgili aslında şu andaki şey çok uygun değil belki ama bizim e, izahata ihtiyacımız var. Çok az da olası. Evet. Yani, yani e, gerçekten zaten ben de aslında biraz doğrudan konumuzla evet. alakalı olmadığı için girdim. Fakat bir hassasiyet göstermemiz gerektiğine değinmek istedim. Ona işaret etmek istedim. Ee, i̇ster faizli bankalar olsun ister finans kurumları denilen kurumlar olsun. Esas itibariyle bunların yaptıkları bütün işlemler bir Müslüman için haram olan işlemler olmayabilir. Diyelim ki paranızı bir yerden bir yere ücret mukabili havale edecektir. Havale ettirebilirsiniz bunda bir sakınca yoktur. Ve buna benzer işlemler fakat açıktan açığa faiz olan işlemler vardır. Faiz olan bu işlemlerin hiçbir şekilde Müslüman tarafından yapılması helal olamaz, haramdır. Müslüman için haramdır bunlar. Bir takım işlemler de şerii bakımdan bu şartlar dolayısıyla yani Müslümanın rahat nefes alma imkanı helale harama istediği titizlikte uyma imkanı kalmadığı hallerde mümkün olabilir, caiz olabilir Örneğin bir zamanlar kendisine leasing denilen bir tür kiralama sistemi alışveriş tarzları. Neydi mesela? Araba, ev veya bir sanayi aleti eğer neyse. Almak istersiniz. Dersiniz ki ben bunu almak istiyorum, bu param yok. Gider onlar sizin adınıza, size satmak üzere kendileri anlaştıkları şartlarda alırlar. O alışveriş onlar arasında önce cereyan eder, biter. Bununla sizin ilginiz yok. Ondan sonra sizin istediğiniz o balı gelir, size belli bir taksitle kendisinin aldığı fiyatlar elbette farklı bir fiyatla satar. Siz onun önceki alışverişinle sizi kendi sizinle yapılan olan alışverişte taksitli bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. Böyle bir alışverişler şer'an sakıncası olmayan alışverişlerdir. Fakat benim acizane ama riayet edilmesi de zor olduğuna inandığım bir şey vardır. Kanaatim şu, şu kapitalist sistem İslam'ın ve Müslümanların en büyük düşmanıdır. Şu kapitalist sistem derken uluslararası egemen olan kapitalizmi ve onun her yerdeki uzantılarını kastediyorum. Bu sistem her şey ile İslam'ı ve Müslüman'ı geriletmek üzere var olan İslam'ın en önemli can düşmanlarından birisidir. Dolayısıyla keşke imkanımız olsa, banka şubesinin bulunduğu yoldan dahi yürümesek. Keşke Müslümanlar işin farkında olsa hepsi her türlü bankayla işlemlerini sıfırlasalar. Vallahi dünya sallanır. Ama maalesef Müslümanların bu şekilde kapsamlı tabi bu böyle bir kişinin iki kişinin alacağı kararla olmaz. Müslüman ümmetin topyekun hareket edebilme imkanı yok maalesef. Balık, pörçük. Her birimiz bir taraftayız. Bir zaman gelecek eğer kapitalizm çökecekse evvela Müslümanların kapitalizme karşı hak ettikleri duruşu, hak ettiği duruşu ve kendilerinin inançları gereği yapmaları gereken tavrı takınmaları halinde kapitalizm sarsılır, yerinden oylar. Fakat bu maalesef uzun bir süreçtir. İnşallah zamanla kısa zamanda veya tez zamanda gerçekleşmesini ümit ederiz diyelim. Evet, peki bu şekilde Allah'a yalan iftira eden, yani söylemek istediğim her bir mesele ile ilgili olan bir işlem yapmak durumunda olan bir Müslümanın, kendisi eğer hükmünü bilmiyorsa, önce güvendiği, bildiğinden emin olduğu, dini ve o meseleyi, Bildiğinden emin olduğu birisine danışması onun şer'i bakımdan hayırınadır. Faydalıdır. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü çok işlem yapıyorlar. Çok türlü türlü işlemler. Bunların her birisini burada tek tek saymak bizim işimiz değil. Hatırımıza da gelmez. Ayrı bir konudur o. Ama yani kısacası her birimiz maalesef zamanla kimisi çocuk evlendirir, kimisi evinin eşyasını değiştirmek ister. Gerekir veyahut şu veya bu şekilde bir takım Durumlarla karşı karşıyayız. Bir dünyada yaşıyoruz ki bu dünya her şeyini iktisat üzerine oturtmuş bir dünyadır. Dolayısıyla yapmak durumunda olduğunuz ekonomik işlemlerin eğer sarahaten şer'i hükümlerini bilmiyorsanız bilenlere danışmanız din ve ahiretiniz açısından faydalıdır. Çünkü bu konuda kapsamlı bir hadis şerif var. Peygamber aleyhisselatü vesselam İslam alimleri arasında e, dört tane hadis seçilmiş. Dört hadisten her birisi dinin dörtte biri denilmiş. Şu söyleyeceğim hadis bunlardan birisidir. Diyor ki El halalü beyin vel haramü beyin ve beyne umurun umûrun müştebihat la ya'lemuhun ne kethîrun minen nâs diyor. Helal apaçıktır, haram apaçıktır. Ama aralarında haram mı, helal mi olduğu insanların çoğunun bilmediği meseleler vardır diyor. Her kim bu şüpheli şeylerden Kendisini uzak tutarsa dini, namusu, ırzı ve şerefi lehine kendisini kurtarmış olur. Ama kim bu şüpheliler etrafında dolaşacak olursa tehlikeye düşme ihtimali yüksektir diyor. Dolayısıyla bu gibi şüpheli hallerle karşılaştığınız zaman ve siz eğer o işi bilmeyen çoğunluktan iseniz bildiğinizden bildiğinden emin olduğunuz kimselerle danışarak onların söyleyecekleri kanaat doğrultusunda hareket etmeniz veya tamamen terk etmeniz hayır arkadaş bu şüphelidir ben hiç girmiyorum demeniz en isabetlisidir en ihtiyatlısıdır tamamen girmiyorum diyemiyorsanız ama en azından mutlaka soracaksınız hükümsiz hükmünü açık ve net olarak bilmiyorsanız Cenab-ı Allah bizleri hayatımız boyunca dinimizi dini hayatımızı muhafaza buyursun korusun <Gülüyor> 60. ayeti i kerime soruyor وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu şekilde diyor Allah adına ahkam koyarak, Allah'ın indirmediği hükümler koyarak, Allah'ın indirdiği hükümlerin dışında hükümler koyarak, Allah'a iftira edenler acaba ne düşünürler, kıyamet gününde ne ile karşılaşacaklarını zannediyorlar. Kur'an döne döne bizi ahiretle irtimatlandırıyor. Biz de her nefesimizde olmasa bile azami 10-20 nefesimizde bir ahireti hatırlamasını bilmeliyiz. Ahireti hatırlamayan insandan hassas, titiz bir İslami yaşantı beklemeniz çok zor. Ahireti hatırlamakla bile bazen insan çizginin dışına çıkabiliyorsa hele hiç hatırına getirmeyenin İslam'la yaşantısının irtibatı ne olacak bir düşünelim. Dolayısıyla Kur'an'ın hatırlattığı kadar olmasa bile onun çok hatırlattığını hesaba katarak ahireti de çok sık hatırlamamız lazım. En azından başlayacağımız ve yapacağımız veya kararlaştıracağımız her bir ameli ahirette bu amel karşıma nasıl çıkabilir diye düşünüp değerlendirerek ahireti hatırlamamız lazım. Ahiret unutulacak, hatırlanmayacak bir şey değildir. Aklen düşünelim. 60 yıllık, 70 yıllık bir ömür süreceğiz, 80 yıllık bir ömür süreceğiz. Bunun karşılığında değil ahiretten bahsetmiyorum. Kabir hayatımız dahi, dünya hayatımızın kim bilir kaç yüz katı olacak Allah-u Veya kaç bin katı olacak bilemiyoruz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlar berzak hayatı yaşayıp duruyor. Bunlar kaç yıl yaşadılar ki? En uzun ömür yaşamış olanlardan birisi Kur'an'ın nasılsıyla sabit, nübüvvet hayatı 950 yıl sürmüş Nuh Aleyhisselam. Ee, en kısa, iyimser tahminlerle 7-8 bin yıldan beri benzer hayatında o ve onlar onun çağdaşları. 700 yıl, 7-8 bin yıl, şimdiye kadar ona katlamış. Şimdiye kadar ona katlamış en küçültülmüş en asgari rakamlarla konuşuyoruz. Biz ne kadar yaşayacağız Allah bilir Berzah aleminde ne kadar kalacağız. Dolayısıyla ahiret ise zaten sonsuz. Berzak'ın bir şekilde kıyametle birlikte sonu gelecek. Değil mi? Haşredileceğiz, kalkacağız Rabbimizin huzuruna. Ondan sonra sonsuz bir haş. Dolayısıyla bu hayatın da kıymetini bilmek lazım. Onu nasıl kıymetlendireceğiz? Ahirete göre dünya hayatımızı dizayn ederek kıymetlendireceğiz. Daha doğrusu cennete gitmek isteyen, cehennemden de uzak kalmak, uzak tutulmak, Allah'ın lütuf ve rahmetiyle cennete sokulmak, Lütuf ve rahmetiyle, ihsan ve keremiyle cehennemden uzak tutulacak bir kimsenin, tutulmak isteyen bir kimsenin arzusuyla kararlılığıyla dünya hayatını düzenlemesini bilmemiz lazım. Takvamız o zaman güçlenir. Takva sahibi olmak elbette nafile ibadetlerin çok büyük bir katkısı vardır. Takva sahibi olmakta. Fakat ahireti hatırlamak, Allah'ı hatırlamak takvanın birinci teminatıdır. Ben bu ameli yapacağım ama ahirette nasıl karşıma çıkacak? Ben yarı kızgınlıkla böyle bir şey söylüyorum. Ya Rabbim beni hesaba çekerse ben ne yapacağım? Ben Rabbim karşılığını verecek diye elimde iki lira var. Bir lirasını bari infak edeyim, 50 kuruşunu bari infak edeyim. Rabbimin istediği şekilde onu harcayayım diyeceğiniz zaman, ahireti hesaba katarak onu yaptığınız zaman, o infakınızın değeri işte o zaman yükselir. Allah'ın razı olacağı şekilde amel ettiğiniz zaman, Namazı niye kılıyorsun? Gece niye namaza kalkıyorsun? Nafile oruç için tutuyorsun? Farzları niçin eda ediyorsun? Kardeşinin yüzüne niçin gülerek geçiyorsun? Niçin bunun ihtiyacını? Müslüman kardeşine ve hatta yerine göre insanlığa faydalı olmak için uğraşıyorsun. Niçin? Eğer yaptığın bütün salih amellerin arkasında onun dinamiğini teşkil eden, Ahiret akiden değilse, eğer Allah rızasını kazanmak değilse, eğer cehennem korkusu ve cennet ümidi değilse, sen ne maksatla yapıyorsun? Niyetsiz amel işliyorsun sen. Ameller niyetlerledir. Hadisinin bir manası da budur. Sadece ben niyet ettim bu ameli yapmak demek değildir. Ben bu ameli Rabbim için yapıyorum demek niyetin tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir unsurudur. Onun için hadisin devamı ne diyor? Her kimin hicreti Allah ve Resulü için ise o Allah ve Resulü için hicretilmiş olur. Her kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık içinse veya evleneceği bir kadın içinse ne için hicret etmişse hicreti de onun içindir. Dolayısıyla haramlardan kaçınırken de Allah için kaçınacağız. Farzları, nafileleri, hayırları işlerken de Allah için işleyeceğiz. Ahirette Rabbim bana karşılıklarını vereceğini vaat etmiştir bunların. Onun için yapıyorum. O o bana bu mükafatı vereceğine, vereceğini vaat etmiştir. Ben onun vadine inanıyorum ve o benim bu ibadetime, bu amelime layıktır. Yalnız ona yapıyorum bunu. Dediğiniz zaman niyetiniz kemal mertebesindedir. Ama ben bu ameli yapıyorum. Şeriata uygun da yapıyorum ama kimin için yapıyorsun? Olmuyor. İhlas budur. Daha önce yine çeşitli vesilelerle söylemiştik. Şimdi hatırlamışken yine bir daha söyleyeyim. Bir amelin Allah tarafından kabul edilebilmesi için üç tane şartı taşıması lazım. Bir, iman ile birlikte yapılacak. Sahih bir imanla beraber yapılacak. İki, Allah için yapılması gereken bir amel olması suretiyle o ameli Allah'tan başkası için yapmayacak. Yalnız Allah için yapacak. Yani ihlas ile yapacak. Üç, Muhammedi şeriata uygun olacak. Muhammedi şeriata uymayan, kısacası bu şartlardan birisini taşımayan bir amel, Allah tarafından kabul edilmez, salih amel olmaz. İman ile yapılacak. İhlas ile yapılacak, yani yalnız Allah için yapılacak ve şer'i şerife uygun olacak. Bu üç şartı taşımadıkça hiçbir amel makbul değildir. Buna riayet etmemiz icap ediyor. İşte bu şekilde Allah'ın emrine aykırı olarak hüküm üreten, Yasalar koyan, değerler koyan kimseler Allah'a iftira etmiş olurlar. İster bunu açıkça söylesinler, ister söylemesinler. Çünkü o hükümleri koymak, onlar hakkında daha doğrusu o hükümler değil, onlar onun koydukları hüküm, haklarında hüküm koydukları şeyler ile ilgili hükümler koymak Allah'a ait bir haktır. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا Şüphesiz Allah insanlar üzerinde pek büyük bir lütuf sahibidir. Onun lütfunun bir gerek, bir tecellisi de bu şekilde zulbedenlere dahi imkan ve mühlet veriyor. Niçin? Aralarından tövbe edenler olur. diye. Bu da onlar için bir lütuftur elbette. Derhal kafirleri Helak etmiyor. Onlara mühlet veriyor. Fakat çoğu buna rağmen ne yapmıyorlar? Allah'a şükretmiyorlar. Allah'ın kafirler üzerindeki küfrü sadece onların azabını geciktirmekten ibaret değildir elbette. Ve intaudû Allah ile tuhsuha Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu ana başlıklarıyla dahi ifade yerindeyse sayıp dökemezsiniz. Tane tane değil. Temel başlıklarıyla bedenimdeki nimetler, hemen işte şuradaki dışı yeryüzündeki nimetler, gökten gelen nimetler, denizdeki nimetler gibi tasnife bile kalkışsanız yine sayamazsınız. Topluca dahi sayamazsınız diyor. Mümkün değil. Ve buna rağmen insanların çoğu ne yapmazlar? Şükretmezler. Bir sonraki ayet-i kerime tekrar benzer gerçekleri farklı bir üslupla farklı bir boyutla ele alıyor ve dile getiriyor. Diyor ki ve ma fi min min amel yani sen her ne durumda olursan ve siz kur'andan her ne okursanız ve her ne amel işlerseniz ister ferd olarak ister toplu olarak ne yaparsanız yapınız. اِلَّا aleykum عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُف۪يضُونَ ف۪ي O işi yaptığınız zaman mutlaka biz sizin üzerinizde şahitleriz. Sizi müşahede ediyoruz. Sizi görüyoruz. Görmemiz ve gözetimimiz altındasınız. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي <السَّمَة> Allah Yerde olsun gökte olsun zerre ağırlığı bir zerre ağırlığında bir şey dahi Rabbinden gizli kalmaz. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ Bundan küçük dahi olsa büyük dahi olsa hiçbirisi ona gizli değil. İlla fi kitabim mubin mutlaka hepsi de apaçık beyan edilmiş bir kitapta yazılıdır. Ayet-i kerime hem her şeyin ezelden beri levh-i mahfuz'da takdir edildiğine delalettir. Bu son bölüm hem de her şeyin yazılıp kaydedildiğine delalet etmektedir. Hepsi ni bir arada mucizevi bir şekilde ayet-i ne yapıyor? İşaret ediyor. Sen hangi durumda olursan ol. Birey olarak başta Resulullah'a hitap ediyor. Ümmeti olarak bizler ve buna bağlı olarak da belki bir tübeşeriyet. Hangi durumda olursan ol. İçinde bulunduğunuz durumda isterseniz Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuyun. Çünkü Kur'an bir müminin en büyük ve en önemli uğraşıdır. Mümin her zaman Kur'an'la beraber olmak durumundadır. Sadece günün belli vakitlerinde Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü okumakla değil. Mümin Kur'an'ı yaşayarak Kur'an'la her zaman beraber olmak durumundadır. Oturması, kalkması, gitmesi, gelmesi, alması, vermesi, konuşması, kızması, razı olması, her bir hali... Kur'an'a göre olursa Kur'an müşahhas olarak okumuş olur, öbür türlü lafzıyla okumuş olur. Dolayısıyla lafzan da okuyacağız, kendimiz için, o Kur'an'ı öğrenmek için, hayatımıza geçirmek için ve başkasına anlatmak için. Resulullah niçin Kur'an okurdu? Bütün bu maksatlarla okurdu. Bazen de okuturdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a. Nisa suresinin başından okuttuğu gibi. Bana Kur'an oku diyor. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben sana Kur'an mı okuyayım? Başkasından da Kur'an'ı dinlemeyi seviyorum diyor. Diyor ki Abdullah bin Mesud, şu Resulün şefkat ve merhametine bakın. Salatu ve selamullah. Ona diyor, Nisa suresinden okumaya başladım. Ne zaman ki ve keyfe iza gi'na bi kulli ummetin min kulli ummetin bi shahidin ve gi'na bike ayeti kerimesine geldim. Resulullah bana bu kadar yeter dedi. Baktım gözlerinden yaş boşalıyor. Her ümmete karşı bir şahit getirdiğimiz zaman seni de şu ümmete karşı şahit getirdiğimiz zaman halleri ne olacak? Resulullah ben onlar hakkında doğrudan başka şahitlik edemeyeceğim biliyor. Ya onların hali kötü olur da bu şahitliğim dolayısıyla da onlar olumsuz bir haliyle karşı karşıya kalırlarsa onların hali ne olur benim halim ne olur diyor. Ona ağlıyor. Resulullah'a baktım gözlerinden yaş boşanmıştı diyor. Ağlamıştı. Ümmetinin hali de ağlıyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la münasebeti bu kadar ileriydi. Okuduğu ayet, okunan bir ayet, onlara ona gözyaşı akıtabiliyordu. Gece namazı kılıyor. Bütün namazında ''İn tu'azzibhum fe ve in tâgfir lehum diye tekrar edip duruyorsun. Onlara azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Ben bir şey yapamam diyor. Ama ya onlara mağfiret edersen sen de çok gafur ve çok rahimsin. Kur'an böyle hissedilir. Kur'an böyle duyum sanır. اِنَّ halkı, خَلْقِ ve Ardı Ayeti bir geceleyin ona nazil oluyor. Ali İmran suresinin son 11 ayeti. Bilal-i Habeşi radıyallahu diyor ki, Resulullah'ı namaz için uyandırmaya gittiğimde, baktım ki gözlerinden yaş atmıştı. Neyin var ey Allah'ın Resulü dedim. Üzerime öyle ayetler indirildi ki, Ali İmran suresinin son ayeti, kim onları okuyup da üzerlerinde tefekkür etmezse, hısrandadır diyor. O ayetleri okumuş, o ayetler ona nazil olmuş, ümmeti bu ayetler üzerinde hak ettikleri gibi tefekkür etmezler diye gözünden yaşanmış. Kur'an'la iç içe olmak öyle bir şeydir. Kur'an okumak öyle bir şeydir. O nerede, biz nerede? kendimiz söylüyor. Ve la tâmalun min amel. Her ne yaparsanız, mutlaka o işi yaptığınız zaman biz sizin üzerinizde şahidiz. İşte Kur'an okumak budur. Yaptığın her bir amelin Allah tarafından veya yaptığımız yaptığın diyerek kendimizi dışarıda tutmak gibi anlaşılmasın. Yaptığımız her bir amelde. O ameli işlemekteyken Allah'ın bizi gözetmekte olduğunu şuurunda mı yapıyoruz? Yoksa hiç hatırımıza gelmiyor mu? Hangisi? Herkes kendi kendi vicdanına danışsın. Yerde ve gökte Allah'ın ilmi sadece beni kuşatmıyor. Yerde ve gökte zerre ağırlığı kadar olsun ondan küçük olsun ondan büyük olsun. Hepsi Ezelden beri ve ebede kadar apaçık bir kitapta yazılıdır ve onun tarafından zaten biliniyor, yazılıyor. Kaydediliyor. Yaptığınız her bir iş de kaydediliyor. Allah'ın murakabesi, ahiret bunlarla birbirleriyle gördüğünüz gibi son derece iç içe birbirleriyle alakalı. Evet, son iki ayet-i kerimeyi okuyup sadece mealini verelim. Gelecek derste onlara inşallah devam edeceğiz. Diyor ki: Estaidu billahi ila inna Allah Allah'ı la havfun ve lahum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekû. Dinleyen dikkat edin. Allah'ın velilerinin, dostlarının hakkında, dostları için bir korku da yoktur. Onlar üzülmezler. Onlar İman edip takvalı hareket edenlerdir. İnsanlar iki türlüdür. Ya Allah'ın dostudur veya Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın dostu olmanın yolu bellidir. İman edilecek, takvalı hareket edilecek. Diğer bir ifadeyle salih amel işlenecek. Bundan uzak kalındığı oranda da Allah'ın düşmanlığı mövzu bahistir. Cenab-ı Allah bizleri kendisinin gerçek dostları arasında kılsın inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamu alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.